96. Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Aşağıdaki yazı Riyadun Nasihin kitabının üçüncü kısım, ikinci bab, onuncu faslından tercüme edilmiştir. Allahü Teala sevgili peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken, Kendine güzel huylar verdiğini, sen güzel huylu olarak yaratıldın mealindeki ayet-i kerime ile bildirmektedir. Akreme buyuruyor ki Abdullah İbni Abbas'tan işittim. Bu ayet-i kerime'deki huluk adıim yani güzel huylar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ahlaktır. Hadayi kül hakayik kitabında diyor ki.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 Dost, düşman, herkes de bunu söyledi. Bu kadar mucizelerin en kıymetlisi, edepli olması ve güzel huylarıydı. Kimyâ-yı Saadet kitabında diyor ki, Ebu Saîd-i Hudri radıyallahu teâlâ an buyurdu ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvana ot verirdi, deveyi bağlardı.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 Güzel huylu idi. İyilik etmesini sever idi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlü idi. Söylerken gülmezdi. Üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllü idi. Fakat alçak tabiatlı değildi. Heybetliydi. Yani saygı ve korku hasıl ederdi. Fakat, kaba değildi, nazik idi, camert idi. Fakat israf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acır idi. Mübarek başı hep önüne eğik idi. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır. Mesabi kitabında Enes bin Malik, radıyallahu an buyuruyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem on sene hizmetçilik ettim bana bir kere üf demedi şunun için böyle yaptın bunun için yapmadın buyurmadı yine mesabihte Enes bin Malik diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel huylusu idi. Beni bir gün bir yere gönderdi. Vallahi gitmem dedim. Fakat gidecektim. Emrini yapmak için dışarı çıktım. Çocuklar sokakta oynuyordu. Onların yanından geçerken arkama baktım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkamdan geliyordu. Mübarek yüzü gülüyordu. Ya Enes!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 İnsanların huzura kavuşması için gönderildim." buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen "Seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik." buyruldu. Ebu Saîdü Hudri, radıyallahu anh buyurdu ki: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayası bakire İslam kızlarının hayalarından daha çoktu."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 Mübarek bacağını dikip oturmazdı. Câbir bin Sümre radıyallahu anh diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az konuşurdu. Lüzumlu olduğu zaman veya bir şey sorulunca söylerdi. Bundan anlaşılıyor ki her Müslümanın mala yani faydasız şey söylememesi, susması lazımdır. Mübarek sözlerinde tertil ve tersil vardı. Yani gayet açık ve metotlu konuşur ve kolay anlaşılırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Resul aleyhisselam hastayı ziyarete gider, cenaze arkasında yürür, çağrılan yere giderdi, eşeğe de binerdi. Resul aleyhisselam'ı Hayber gazasında gördüm. Yuları bir ip olan eşek üzerindeydi. Resul Aleyhisselam sabah namazından çıkınca Medine çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önüne getirirler. Mübarek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. Kış ve soğuk su olsa da her birine mübarek parmağını sokar, gönüllerini yapardı. Yine Enes radıyallahu anh diyor ki bir küçük kız Resul Aleyhisselam'ın elini tutup bir iş için götürseydi birlikte gider, müşkilini hallederdi. Cabir radıyallahu anh diyor ki Resul Aleyhisselam'dan bir şey istenip de yok dediği işitilmedi. Enes bin Malik radıyallahu teala anh buyuruyor ki Resul Aleyhisselam ile birlikte gidiyordum. Üzerinde bir dünecrani vardı. Yani Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki paltonun yakası mübarek boynunu çizdi, yeri kaldı. Resul Aleyhisselam geriye döndü. Köylü zekat malından bir şey istedi. Resul aleyhisselam onun bu haline güldü. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. Tetimmetül Maser kitabında diyor ki: Buradan anlaşılacağına göre insanların başında bulunan kimsenin Resul aleyhisselama uyarak bunların eza ve sıkıntılarına katlanması lazımdır. Zaten sıkıntıya katlanmak herkes için iyi bir huydur.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 yirmi dokuzuncu ayetini gönderdi. Önce Habibine, hasislik etme, bir şey vermemezlik yapma buyurup, sonra da sıkıntıya düşecek ve namazı kaçırarak, üzülecek kadar da dağıtma, sadakada ortalama davran buyurdu. O gün namazdan sonra, Hazreti Ali, Kerremallahu ve Çeh, yanına gelip, Ya Resûlallah! Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün çoluk çocuğuma nafaka yapmak için sekiz dirhem gümüş ödünç almıştım. Bunun yarısını size vereyim, kendinize antari alınız. Dedi. Resul aleyhisselam çarşıya çıkıp iki dirhem ile bir antari satın aldı. Geri kalan iki dirhem ile yiyecek almaya giderken gördü ki bir amav oturmuş. Allah rızası için ve cennet elbiselerine kavuşmak için bana kim bir gömlek verir diyordu. Almış olduğu antariyi bu amaya verdi. Ama antariyi eline alınca misk gibi güzel koku duydu. Bunun Resul Aleyhisselam'ın mübarek elinden geldiğini anladı. Çünkü Resul Aleyhisselam'ın bir kere giydiği her şey Eskiyip dağılsa bile, parçaları da misk gibi güzel kokardı. Ama dua ederek, Ya Rabbi, bu gömlek hürmetine benim gözlerimi aç dedi. İki gözü hemen açıldı. Resul Aleyhisselam'ın ayaklarına kapandı. Resul Aleyhisselam oradan ayrıldı. Bir dirhem ile bir antari satın aldı. Bir dirhem ile de yiyecek satın almaya giderken,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 Son dirhemini kıza verdi. Bununla şişe ve yağ al evine götür buyurdu. Kız yaz eve geç kaldığım için Yahudi'nin beni döveceğinden korkuyorum dedi. Resul aleyhisselam korkma seninle birlikte gelir sana bir şey yapmamasını söylerim buyurdu. Eve gelip kapıyı çaldılar. Yahudi kapıyı açıp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 sallallahu aleyhi ve sellem güzel huylarının bereketiyle oldu. O halde ey Müslüman, sen de Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem güzel huyları gibi ahlaklanmalısın. Hatta Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak her Müslümana lazımdır. Çünkü Resul Aleyhisselam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 dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem şefaatine kavuşmak nasip olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok okurdu. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnül hulki ve ridae bil kaderi bir rahmetike ya rahman rahimin Bunun manası yar Rabbi senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi Merhametin hakkı için bunları bana ver demektir. Biz zavallılarda, ulu ve şanlı peygamberimiz gibi dua etmeliyiz. Uyan sevdiğim gençlik, bütün ümmitler sende. Uyan ey Anadolu, ey azizler diyarı. Asr-ı saadetteki adalet yeryüzünde, Yeniden tesis olsun, gelsin İslam Baharı. Ceddinin torunusun, o kan damarındadır. İstersen neler olur, ruhları yanındadır. Rasulullah'ın aşkı kalbinde, kanındadır. O senden yüz çevirmez, ara hakiki yarı. Sarıl güzel dinine, güzel ahlakı ihya et. Sünnetin ışığında gitsin, yok olsun zulmet. Doğsun İslam güneşi ve hakiki saadet yeniden zuhur etsin. Budur İslam şiarı.